Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Mithat Bey Günaydın Can Evet Haşhaş buğuları bu arasında bir konuşma yapalım ha, bakalım, Biz kafayı bulduk <gülüyor> sabahtan Afyonumuz patladı Şimdi artık konuşabiliriz Sebep yani Veşil'e ne oldu? Sabah bu afyonu patlatan bir gelişme var mı? Eyvallah şeyleri okuduk. Yoksa okudum. gece yatmadık zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani telefon tapeleri filan okuduk biraz. Halkbank arazisi hızlı satılsın herkes payını alsın diyor. Bir yandan bu var bir yandan da haşaşinler var. Hı hı. Bir de acımayacaksın acırsan acınacak hale gelirsin demeci benim biraz daha e, gelecekte alakalı düşündüğüm zaman kafamı iyi yapan cümle Eğer şöyle desek belki daha iyi olur. Ben tabii ağırlığın bir taraftan gelen dumana verilmesi halinde kafa bulmanın daha tehlikeli bir hal olduğunu düşünüyorum. Yani döngü çok hızlı ve nereye bakacağımızı şaşırmaktan kaynaklanan ya da sürekli takip etmenin verdiği bir baş dönmesi var. Yani bu hızlı döngüde. E, fakat bu baş dönmesinin hani e, herkese hayırlı olacağı da söylenemez. Yani baş dönmesi e, tamamen e, çekip kalma gibi bir sonuç doğurabilir. E, e, olayların dışına e, çıkma gibi bir sonuç doğurabilir. Buna e, politika dışı kalma diyoruz eğer toplumsal sorunlar söz konusu e, ediliyorsa. Türkiye'de bu risk hep var. Türkiye'de e, çeşitli dönemlerde e, özellikle sol tabii e, çevrelerin e, gelişmeleri takip etmekte zorlandıkları zaman e, iki tarafın da ya da ne bileyim hani, meselenin kendisinin de kendilerini ilgilendirmediğini düşündükleri çok olmuştur. Ve e, yine gelişmelerin dışına düşme, düşme gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır genellikle. Evet, şimdi nasıl değerlendiriyorsun genel olarak bir... Ya bunu aslında birkaç gündür konuşuyoruz. Ortada e, tek tek olaylara yoğunlaşmanın yarattığı bir e, bütünü görememe sorunu olduğunu söyleyebilirim. Yani Hı. Pek çok kimse işte şu biraz önce hani sizler de söylediniz şu tahta yok kalkma. evet hepsi e, tek tek olaylar hepsi çok önemli. Fakat bunlar tek tek olay ol olamaz ki sadece birer olaydan ibaret olamazlar bunlar. Bu kadar gelişme ardarda oluyorsa bunlar münferit değil birbiriyle bağlantılıdır. Tamamı birbiriyle bağlantılıdır ve ortada gerçekten de çok çok ciddi bir durum var. Bu ciddi durumun bir ayağının hükümete karşı bir girişim olduğu konusunda bir tereddütüm yok benim. Yani AKP'ye yönelik bir hani ister operasyon deyin ister hamle deyin kim ne derse desin ama sistem, sistematik bir girişim olduğu kesin mi bunun Ee, emniyet ile yargıdan geldiği de çok açık ve bunun merkezinde de Fetullah Bülent cemaatinin bulunduğu şüphe götürmüyor. Şüphe götürmez döneminin nedeni e, benim kendi tahminlerim değil artık. Yani e, bizatihi başından beri, tapeler de değil başından beri e, cemaatçi e, olduğunu zaten saklamayan söyleyen, temsilciliğini yaptığını da E, bildiğimiz insanların tavırları, açıklamaları e, o dünyanın medyasının yaklaşımı falan. Yani son derece açık bu. E, kendilerini bir meşru güç olarak e, görüyorlar. Yani Türkiye'de e, yargıyı yargıda farklı düşünen insanların bulunması e, onlara bağlı insanların olması elbette e, sorun değil ama yargıda e, gayrimeşru bir örgütlenme yani yargıyı belli bir şekilde kontrol edip emniyeti de öyle yönlendirme yargıyla emniyetin bir arada bulunmasının yaratabileceği e, büyük riskleri belli bir odak tarafından belli bir hedefe doğru sistematik olarak yönlendirilmesinin hareket ettirilmesinin yaratabileceği çok büyük tehlikeleri demokrasi açısından hukuk devleti açısından geçen sene uzun uzun derslerde anlatmıştım ben bizim devlet genel temelisi dersinde genel devlet temelisi dersinde bunun üzerine durmuştuk dünya örnekleri falan ve bu yoktu ortada en az yani böyle bir açık gelişme yoktu ortada hatta sınav sorusuydı e, e, yıl sonu sınavında sorduğum e, ağırlıklı sorulardan biriydi şimdi bu durumu yaşıyoruz gerçekten öte yandan elbette durup dururken hani yapmıyor bu operasyonu cemaat dediğimiz yapı çok meşru çok haklı bir sebep yakalıyor yolsuzluklar Türkiye devlet sisteminin zaten en kadim hastalığını yakalıyor ve oradan yapıyor bunu hükümetin buna karşı refleksi ise olursa olsun bu e, e, saldırıyı defetmek yani hangi yolla olursa olsun yapmak Çünkü Türkiye bir böyle büyük bir e, demokrasi ve hukuk devleti e, krizi yaşamaktadır yani hmm. hükümetin tavrı da aynı zamanda e, cemaatin açtığı hukuk demokrasi dışı yola hukuk düşü araçlarla cevap verme çabası olarak yine sol diye kendini itibaren çevrelerin bana karşı tarihsel bana göre bu olay karşısında tarihsel bir aymazlık gösterdiklerini düşünmek gerekiyor. Ve tarihsel sorumluluğu da bu tarihsel aymazlığa karşı tarihsel sorumluluğu da BDP temsil ediyor. Dün Selahattin Demirtaş'ın grup konuşmasını herhalde izledik. Evet. Ee, yani bütün unsurları bir araya getirerek değerlendiriyor. Barış süreci elbette bunun içinde biraz önce konuştuklarımız arasında yerleştirmedik bunu ama son derece önemli. Ocak'tan açıklamaları da aynı şekilde yani hani AKP'e e, e, karşı bir e, girişim olduğunu söylüyor fakat AKP'nin de burada nasıl çıkılacağını. Bu yolu tut bu yolu tutmadığı takdirdiği dilere e, gidebileceğini nerelere gidebileceğini bu krizin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini de gayet açık anlatıyor ama gerçekten Seatinde bir taş ve BDP genel olarak e, bu konuda e, hani hem demokratik tutum hem de soldan bakış e, açısından son derece e, güzel bir e, tutarlı ve soğuk kanlı bir politika geliştiriyor. Evet şimdi bir es veriyorum. Evet mektiriyor. şey e, Peki e, burada tabi e, çok boyutlu aslında kolay kolay e, kavranabilir yalnız kavranması açısından değil ele alınması değerli toplu bir şekilde ele alınması açısından da zorluk yaratan şeyler var. Yani biri hukuk devletinin Biraz önce senin de sözünü ettiğin gibi ortadan kaldırıcı karşı eylemleri var hükümetin. Ki çok ciddi eleştirilere de maruz kalıyor. Hem evet. içeriden hem de dışarıdan yani. Avrupa Birliği'nden de Mark Pierini'den de geldi. Hannes Voboda'dan da geldi. Freedom House denen örgütten de Avrasya Programları Direktörü Susan Korktan da basın özgürlüğü notunun internet sonrası düşünüleceğini söyledi. Le Figaro'dan işte Erdoğan'ın diktatörlüğe yöneldiğine dair çeşitli Fransa'dan, Amerika'dan şeyler geliyor. Bir yandan da mesela Profesör Kalaycıoğlu'yla da e, Türkiye'nin kendi büyük Watergate'ini yaşadığı, büyük skandalını yaşadığına dair eleştiriler var. E, yani bu şeylerin Şimdi ben yolsuzluklar konusunda... Yani şimdi ben bu kıyaslamaların doğruluğunu doğruluğundan çok şüpheliyim. Şimdi hani Türkiye'de şu an olan biteni. Başka bir ülkede, başka bir demokratik ülkede yani bizim dahil olduğumuz Avrupa Konseyi e, işte dahil olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği işte müttifik olduğumuz ABD gibi ülkelerde yaşamak çok, çok zor. Şimdi şey net değil mi? Açık değil mi gerçekten? Ben, ben mi e, o açıklığı abartıyorum? E, yani ortada e, bir sistemli Aslında cemaatin olduğu son derece açık. Bunu cemaatin olduğunu gizleme çabası diye birçok yerden. Şimdi ne olur? Bunun sonucu ne ne olabilir? Şöyle düşünelim. Ee, başarılı oldular diyelim. Afiyetullah Gülen'in konuşmaları ortada. Başarılı olurlarsa ne olacak? Bu hükümeti devirmiş olacaklar. Neyi devirmiş olacaklar? Başka yolla. Yani seçim dışı yollarla devir. alternatifi nedir seçim dışı yollarla devrilmiş bir hükümetin alternatifi nedir nasıl bir yoldur bu demokrasiye karşı büyük bir tehlike değil mi büyük bir tehlike karşılığında yani bana göre bu çok açık bir tehlike ne olacak ucu nereye gidiyor şimdi mesela hükümet diktatörlüğe öneriyor diyoruz ama e, hükümetin kendi e, normal idari sistemi içinde olması gerek nedir Polisin, hükümetin bir idari yapı içinde hükümete tabi, sorumluluğu hükümete karşı olan hem idari hem siyasi sorumluluk açısından. Hükümete bağlı olan bir kuruluş değil mi? Fakat emniyetin hükümete baş kaldırdığı bir hava yaşıyoruz. Şimdi hükümetin buna karşı geliştirdiği tavır hukuk dışı ve bu Türkiye'yi kaosa zorluyor. Şimdi olması gereken ne? Öncelikle şunu kabul etmek lazım: Bu tür bir demokrasi dışı gelişme kesin karşı çıkmak lazım. Hükümeti çünkü onları herhangi bir hukuk devleti mekanizmasıyla sorumluluğa çekme imkanımız da yok. Hı hı. Kimi nereden sorumluluklayacaksınız? Bu girişimin Sistemli bir hükümet yani bir meşru hükümette AK Parti'nin olmasının da hiç mi önemi yok? Bir meşru hükümete karşı seçilmiş bir hükümete karşı diyelim. Böyle bir girişimin hesabını kimden soracaksınız? Hükümetten sormanız mümkün. Yani önümüzde seçimler var işte. İlk yapılacak iş seçimler. ha yargı reformunun düzgün bir şekilde yapılmasını isteyelim. Bunu, bunu zorlayalım. Yani düzgün bir yargı reformu. Hükümete bağlı, daha doğrusu Adalet Bakanı'na bağlı bir HsK'dan değil, bağımsızlığı daha fazla güvence alınacak ve hesap verebilir bir HSYK için uğraşalım. Alternatifler sunalım. Evet, Kimsenin alternatif sunduğu yok. Eski bugün dün seninle konuşuyorduk ya. Unuttuk sanırım pek çok şeyi. Çok çabuk unutuyoruz. Hak mı? Hani bir sürü insan Türkiye'de hafızasız toplum, Türkiye hafızasız toplum diye nitelerken. Şimdi e, bu yargı krizi yeni bir şey mi? Hiç değil. Ne çabuk Hamesi Azzekeri'ye öz e, örneği hiç oldu mu diye dün seninle telefonda konuştuğumuz evet. geçmişti ya. nasıl olmadı? Nasıl unuturuz vural savaşları? Ee, yani kendilerini devletin temsilcisi sayan e, her e, çıkıp basın toplantıları yaparak e, hükümete karşı e, en ağır sözleri eden savcılar gördü bu memleket. Yargıtay e, başkanlarının muhtıra gibi açıklamalarını gördü. E, e, kapatma davalarının arka arkaya tezgahlandığı zamanları gördü. Yani bu, bu yargı bunları yaptığında meşru muydu? Değildi. Buna karşı bu yaptıkları meşru muydu? Hayır değildi o yaptıkları, meşru değildi. E buna karşı bir referandum oldu. Yine hayırcılar şimdi niye ortalıkta evetçileri ya da yetmez ama evetçileri suçlayan şekilde dolaşıyorlar? Onu da anlamıyorum. O referandumda sundukları alternatif neydi? Hayırdı yani her eski sistemde devam etsin evet. savaşların istediği işte yargıtay başkanlarının çıkıp res çektiği e, beş kişilik oligarşik bir yapı devam etsin demekti Oysa bugün hani herkesin ah, e, anayasayaırdır dediği yeni girişim hükümetin doğru anayasaya akıl Bence de yeni girişim hangi anayasayakıırı Eski alayasaya yani 82, 82. alayasasına 82. olmazdı bence Yani ilk haline 10, 12 Eylül 2010 e, Referandumundan önceki haline Hükümetin şimdiki girişime Aykırı olmazdı ne Ama mi? 12 Eylül'de kabul edilen Ve hani Daha e, bir e, Bağımsız e, Hale getirmesi teorik olarak ilke olarak Fikir olarak mümkün olan Düzenlemeye aykırı ama e, yargıdaki örgütlenme, yargıda e, bu hegemonya savaşı e, çok önceden başlamıştı ve e, en büyük günah da e, 12 Eylül referandumundan sonra işgaliyle işgaline e, hükümetinde çanak tutması oldu. Yani cemaat tarafından e, göz göre göre e, e, işgal edilmesine çanak tut. Ve e, o, o gün pek çok yarıya rağmen çoğu insan bu gerçeği de bu gelişmeyi de hiç ciddiye almadı. Evet Mithat Bey, izin verirseniz ben dünkü konuşmaya başbakanın konuşmasına da Hı -hı. tekrar dönmek istiyorum. Yani ne şekilde okuyacağımı gerçekten ben anlamıyorum. Bir taraftan komple iddiaları hükümet tarafından dile getirilmeye devam ediliyor. Medya ikiye bölünmüş durumda bir kısmı... Bunun bir komple olduğunu söylüyor. söylüyor. Diğerleri çeşitli örneklerle beraber e, ortaya çıkan durumlardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde e, bu ortaya çıkan tırdı. Suriye'ye giderken içinde mühimmat çıkan hı hı. tırdı. başbakanlardan dün bu konuyla da alakalı bir açıklama yaptı. Şey diyordu mesela bu operasyon milli olan ne varsa ona kastetmiştir. Milli iradeye kastetmiştir, Halk Banka kastetmiştir. Dolayısıyla Milli Bankamıza kastetmiştir diyor. Milli çıkarlarımıza kastetmiştir, kardeşlik sürecimize MİT'e kastetmiştir dedi ve bu ülkenin Milli istihbarat Teşkilatı Türkmen kardeşlerimize yardım götürülürken Adana'da bir savcını buna engellemek için elinden geleni yaptığından bahsetti. Dünyanın hiçbir tarafında bir yargı mensubunun kendi ülkesinin istihbarat mensubuna gelmedi. hasmane tutum takındığını göremez diye sordu. Benim aklıma gelen ilk soru şeydi. Milli İstihbarat Teşkilatı bir yardım organizasyonu mu yardım yapıyorsa ne şekilde bir yardım yapıyor? Çünkü Hayır, şöyle, şöyle şey, bir durum tabii, var. Tabii. Şimdi Sö zaten can burada, e, buradaki karmaşa zaten çok açık. Yani hükümetin bütün bunlarda zaaf ve açık gösterdiği pek çok konuda e, zaten politik Politik olarak ve bazılarını da açık hukuksal olarak Ay, yanlışlıklar büyük hatalar yaptığı ortada. Evet ama çok görünür hatalar değil mi bu, bu tatlı? Başbakanın Bey. söylediği ise Hamaset hepsi bu. Yani bunların hepsi Hamaset ben şunu söylüyorum. Başbakan'dan hesap sormanın yolu ne? Bunu bunun yani bütün bunların hesabını sormanın yolu ne? Bu söylemlerin de bu politikaların da hesabını nerede soracağız? Nasıl soracağız? Biz yine Türkiye'de alıştığımız kısır döngüye doğru ilerliyoruz. Ee, hükümetlere e, karşı hesap mekanizmaları siyasal ve hukuksal olarak nasıl işletilecektir? Şimdi e, hayır, bir, bir siyasal sorumluluk mekanizmasını işletmeyi zaten e, çok fazla e, düşünenimiz olmuyor. Yani... Ne mecliste etkili bir şey olabiliyor, ne e, hani seçimlerde alternatif çıkarılabiliyor. Genellikle e, seçim dönemlerin, e, seçim önceki öncesi dönemlerde e, hani sürekli işte şikayetler ve e, alternatifsiz e, büyük sözler, yani alternatif sunmayan büyük sözler. Şimdi bunların hepsi doğru zaten hükümetin bu politikalarının ne kadar yanlış olduğunu. ben bu radyoda defalarca Suriye politikasını anlatırken söyledim. Bunların yaratabileceği sonuçları söyledik. Yaratabileceği sonuçları söylediğimizde bunların karşısına suçsa mesela etkili yargısal yollarla çıkmak gerekiyor. Fakat şu anda olan şey etkili yargısal yolu işletmek değil. Yani yargıyı etkili bir şekilde işletmek değil. Yargı burada sistematik olarak bir amaç için kullanılıyor. Başka yerlerde aynı şekilde devam ediyor yargıda. Yani bugün yargıdan gelen hükümete karşı muhalefet bizim yapmamız gereken siyasal muhalefeti ikame edemez. Bir yargıya siyasal muhalefet misyonu Yükleyen bir bakıştan şikayet ediyorum burada ben. Yoksa başbakanın e, bu sadece bu politikası değil, biz burada pek çok politikasını. Hani Suriye'de oynadıkları oyunun Türkiye'yi ve kendilerini. götürebileceği, çarpabileceği duvarları çok anlattı. Evet ben de bunu medya üzerinden okumaya çalıştığım Hı -hı. için söylüyorum bunu. Yani böyle Hayır. bir argümandan bahsediliyor. Dün gelen bir haber var. Türkmenler Talabiyat'taki çatışmadan kaçan, El-Kaide'nin evlerini bombalamasından kaçan Türkmenler şey diye soruyorlar. Şanlıurfa'ya sığınmışlar. Türkiye bize bir battaniye bile veremeyecekse ülkemize geri dönüp ölelim diyorlar. Bunun, bu demecin verildiği aynı gün Başbakan Erdoğan Türkmen kardeşlerimize yardım eden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı e, savcılar tarafından engellendiğinden bahsediliyor. Yani inandırıcılık noktasında belki biraz bir kayıp yaşanıyor. Hayır çok güzel inandırıcılık sonunda elbette var. Yani baştan itibaren şunu söyleyeyim, tarafların söyledikleri sözlerin pek çoğunu e, arkasında söylemeye dile getirmedikleri ve e, itiraf edemedikleri olgular yatıyor. Hükümet bunu Türkmen kardeşleri için bir yardım faaliyeti olarak örgütlemediğini gayet iyi biliyor bunu söyleyemiyor hükümetin şey savcının buradaki girişimi işte basit bir ne bileyim hukuk dışı davranışa karşı bir e, operasyon değil başka bir şeydir bunu gizliyor anlatabiliyor muyum biri hukuku uyguladığını diğeri de insani yardım yaptığını söyleyerek haklı çıkmaya çalışıyor oysa ikisini de arkasında biraz geçtiğimizde gerçek durum bu değil Türkiye Suriye'de kendisini ve e, Türkiye'yi de elbette zora sokan bir politikanın bugün daha e, devam eden e, gerçi bir değişiklik yapmaya çalıştığı politikada ama devam eden etkileriyle e, karşı karşıya ve bu bu politikadaki meşru olmayan haklı olmayan yanlış ve kirli olanı şimdi savcı çıkıyor. Ve, e, salt ahlaki ve hukuki kaygılarla hareket ediyormuş gibi bir görüntü altında engellediğini ima ediyor oysa ikisi de değil yani hükümet kesinlikle burada büyük bir e, yanlış politikanın yarattığı e, kötü sonuçları e, bu şekilde örtemez fakat hükümetten hesap soracak olan siyasetten hesap soracak olan Mercide savcı değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben burada savcının bir hukuk görevi yaptığını, sadece hukukla sınırlı bir görev yaptığını düşünmüyorum. Baştan itibaren bütün bu gelişi Suriye politikası yok muydu? Vardı. Şimdi her nasıl sistematik bir şekilde yargı devreye giriyor, emniyet devreye giriyor? Neden şimdi devreye giriyor? Gene hukuksuzluklara karşı objektif bir, Soruşturma yürütülmesi imkanını zorlamamız lazım. Hükümetin Suriye politikasını siyaseten, ahlaken mahkum etmemiz lazım. Ama bu işi bugün siyasi muhalefet odağı olarak yargı ve emniyeti gören bir tutumla yapmaktan kesinlikle kaçırmamız lazım. Evet, dün Hocaman'ın söylediği son derece önemli şey var. Daha doğrusu dün Selahattin Demirtaş'ın söylediği sözü tekrar hatırlatmıştım. cemaatin arkasına saklanarak siyasi muhalefet yapılamaz. Peki ben de bir de son olarak <gülüyor> zaman da bitiyor maalesef ama hı hı. şeyi de sormak istiyorum. Bu çok Türkiye'nin gördüğü en büyük çaptaki yolsuzluk olaylarından bir Yani ekonomi bakanın ve oğlu, İçişleri Bakanı ve oğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve oğlu. Enerji yani bizzat Başbakan ve oğlu. Ayrıca enerji bakanı, çevre ve ormancılık bakanlığında adlarının karıştı. çok önemli ses e, yolsuzluk dosyaları var, tapeleri evet. var. Bir kısmı engellendi bir kısmı da devam ediyor. Evet. Bunlar, bunları ne yapacağız? Bunların hepsinin hesabını sormak zaten o kadar, daha doğrusu bunların hesabını kapatmak o kadar mümkün değil. Hani hükümet ne yaparsa şey yapsın bunların üstü örtülemez. Bunların takibi engellenemez. Engellene, tek sorun şu anda bana göre yargı merkezli e, savaşın bunların taki, yargı tarafından takibinde hiç güven vermemesidir. Yani bunlar yarın bir uzlaşmayla kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Eğer biz bu mücadeleyi terk edersek yani e, yargıyı bir siyasal misyon sahibi organ olarak görürsek yargı o zaman yarın Onun arkasındaki güç hükümetle uzlaşırsa o zaman asıl kapatılır bu dosyalar. Ama iki şey talep etmek lazım. Yolsuzlukların sonuna kadar hepsinin e, peşinde olmak ve bunları yargılayacak düzgün bir sistemin reform yoluyla yaratılmasının alternatiflerini, önerilerini sunmak, siyasetin bunların peşine düşmek. Şimdi siz şöyle bir düşünün yani bugün eğer siyaseten hükümeti burada hesap verme durumunda bırakırsa Türkiye'de demokratik muhalefet yarın hani bu yerel seçimlerden sonra sabır zaman sonra zaten genel seçimler var. Şimdi ne kadar engellenirse engellensin. Ne kadar yavaş yürürse yürüsün. Bu kadar büyük çaplı yolsuzlukları hiçbir güç örtemez. Örtmemesinin yolu da Tam oyunda bu baskıyı sürekli canlı tutmaktır. Ha burada daha rahat etmek istiyorsak, yeni bu yargının yeniden biçimlenişinde demokratik alternatiflerde çıkalım. Mesela e, hük hükümet bir hamle yapıyor, heseya kayı gelin ana yesi değişikliğiyle geçirelim diyor. E, CHP'de bir ses yok, neyi öneriyor? Beni değil. BDP biz varız diyor, buyurun gelin, demokratik bir sistem. Daha demokratik bir yapı kuracaksak Buyurun gelelim diyor Şimdi bütün siyaseti burada Siyasal hesap sormayı Siyasal mücadeleyi Burada önemsiz görmek Büyük bir yanlıştır benim söylediğim Hukuksal yollar Ancak bu diğer Siyasal muhalefet etkili olursa Adil sonuç verebilir Daha adil sonuç verebilir Bunu ayrıca konuşalım Yani evet. Siyaset, evet. siyaset ile Adalet arasındaki bu bağı bir program konusu yapalım. Yani dinamiklerini, dünyadaki işleyişlerini anlatabileceğiniz bir program üzerine yapalım değil mi? Yani bir programımızı Hadi. buna ayıralım. Evet, evet. Peki bu noktada bitirebiliriz herhalde. <gülüyor> Çok teşekkür etmek Valla bilmiyorum biraz ayrıldık mı Afyon'dan. <gülüyor> Ayılmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.